Jag vill till Allah min sjaitan rörjim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salat och salam ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi och sahbihi. Vemansar ala nehjihihi. Vemn ittabahu bi ihsan la yevmi الدin. Rabbi shirahli sadri vayhsirli amri. Vahlul ukdaten min lesani yafkahu qawli. Allahumma allimna ma yenfa'na. Vefana bima allamtana. Vezidna ilman bir rahmetika. Ya arhamarrahimin. Amma İnşallah bu hafta kaldığımız en son baktan مَا جَعَى فِي تَعْمِينِ خَلْفَ الْإِمَامِ İmamın arkasında amin demek hakkında gelenler babıydı en son. Orada ilk iki hadisin şerhini almıştık. İki hadisin kaldığını söylemiştim en son derste. İnşallah bu derste bu iki hadisin şerhini aldıktan sonra bir sonraki babı bir deliyip bitirmeye gayret edeceğiz. İnşallah. Evet. Ebu Hureyre radıyallahu teâlâ rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz amin deyince gökte kimeler de amin derler. Bu iki amin demek birbirlerine denk gelirse kişinin geçmiş günahları affedilir. Diğer hadisi okuyorum. Ebu Hureyre radıyallahu teâlâ rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İmam semiallahu limen hamide deyince sizler de Allahümme rabbena ve hamd deyiniz. Kimin bu sözü meleklerin bu sözüne denk gelirse o kişi kimsenin geçmiş günahları affedilir. Şimdi geçen en son derste hatırlayacak olursanız demiştik ki imam amin dediği zaman kim imamla beraber amin derse onun amin demesi de melekleri denk gelirse onun günahları geçmiş günahları affolunurdu ve demiştik ki her zaman e, muvatta şerhine başladığımız ilk günden beri hangi hadis gelirse günahların affolunacağına dair Bizim buradan fehmetmemiz anlamamız gereken şey neydi? Küçük günahlar. Çünkü büyük günahlar Allah'ın meşriyetindedir, dilemesindedir. Hiçbir salih amel büyük günahların affedilmesine vesile olmaz. Onu affettirecek olan nedir? Onu affettirecek olan nasuh bir tövbedir dünyadayken yapılmış olacak. Burada da hadiste kast edilen küçük günahların affolulmasıdır. Büyüye ulaşmamış olan küçük günahların affıdır. Dikkat ederseniz bu vaptaki üçüncü hadiste de lafzen aynısı. gene imam gayril mağdubi aleyhim ve'l dallin dediği zaman siz de onunla beraber amin deyinliyor. Daha sonraki hadisin metnine bakarsanız burada bir farklılık göreceksiniz. Orada da diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ebu Hureyre'den hadis geliyor. Diyor ki "İza kallel imam semi Allahu limen hamide." Ne demek? İmam bu kelimeyi söylediği zaman nedir manası? Semi Allahu Allah işitti limen hamidehu kendisini ham dedeni Allah işitti. Manası budur. Kim bunu söylediğinde imam ki bunu söylerse diyor, fakulu siz dediğin ki, Allahumma rabbana walak alhamd. Allahum rabbimiz hamd sanadır, övgü sanadır diye Allah Resulü demi emretmiş. Kimin bu sözü de meleklerin sözüyle denk gelirse onun geçmiş bütün günahları affolunur diyor. Şimdi önceki rivayetlerin hepsinde anlatılan Fatiha bittikten sonra amin demekti. Burada yeni bir şey daha çıktı. Rabbena ve lekel hamd. Bu kısımda bu sözü söylemek, semi Allahümellem dedik rükudan kalktıktan sonra o da günahları affettirir. Peki nasıl cem etmiş fakihler? İbn Abdülber burada başka rivayetler de getiriyor. Diyor buna benzer mesela kim namaz bazı rivayetler var diyor. Gökte namaz kılan melekler var. Kim nafile bir namaz kılarken mesela o melekle Aynı şekilde beraber namaz kılarsa, kim şu zikri yaparken şu melekle beraber bu zikri yaparsa diye farklı rivayetler var. Bunların her birinde de eğer uyarsa diyor bunlar, denk gelirse geçmiş günahlar affolunur. Ebn-i çok güzel özetlemiş. Diyor ki bu hadislerin hepsinde irade edilen mana, asıl gaye zikrin, ibadetin faziletidir. Yani kim zikirle, ibadetle uğraşırsa, zikirle, ibadetle uğraştığı sırada, Meleklerin de ibadetine bu denk gelirse Allah'ın lütfu ve fazlıyla Allah Azze ve Celle onun geçmiş günahlarını affeder. Yani bu sadece Fatiha'dan sonra amin demeye has bir hüküm değildir. Bu sadece Fatiha'dan sonra amin demeye has bir hüküm değildir güzel kardeşlerim. Bu şekilde izah etmiş. İbn-i Abdülber diyor ki az önce söylediğim gibi bunun gayesi budur. Ardından şu ayeti getirmiş diyor Allah haber verdi ki Gökte melekler var. Onlar müminler için istiğfar dilerler. Ayet-i kerime şöyle. Melekler diyorlar ki: "Rabbena eyy Rabbimiz, vesiat kulli şeyin rahme. Senin rahmetin her şeyi kuşatmıştır. Senin rahmetin her şeyi kapsamıştır. Ve ilme senin ilmin de her şeyi kuşatıp kapsamıştır. Fahfir şunları bağışla dilediğine o kimseler ki tabu onlar tövbe ederler yaptıkları hatalardan, günahlardan ve yanlışlardan" Senin yoluna da tabi olurlar. Yani melekler halini ıslah eden, halini düzelten insanları ne yaparlar? Onlara dua eder, bağışlanma talebinde bulunurlar. Bu ayeti getirmiş, bu ayetle cem etmiş. Tabi burada çok önemli bir fıkıh var kardeşler. İnsan hata eden bir varlıktır. Bu çok açık bir şekilde bunu gösteriyor. Allah kimi övmüş? Temizlenmeyi isteyenleri övmüş. Yani hatalardan arınmayı Onlardan beri olmaya çalışanları ölmüş. Mesela Allah takva mescidini anlatırken, mescid-i alakalı ayet-i ayet kerimelerde takva mescidini anlatırken Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki fihi, orada öyle adamlar var ki unansün insanlar ricalun yürüdünen yattaharu öyle erkekler var ki orada onlar temizlenmek istiyorlar. E onlar zaten peygambere tabi olan müminler değil mi? mefhumul muhalefeden onların pis olduğunu mu çıkartacağız? Bak temizlenmek istiyorlar. O zaman temiz değiller şu anda. Kasıt burada asıldaki temiz olma iş değil. Yani iman etmekle insan aslen temizlenir. Ama bununla beraber üzerinde furuda pisliğin kalıntıları vardır. O pisliğin kalıntılarını da temizlemek için insan cuht, gayret ve çaba sarf ederse işte o zaman ayeti kerimenin içerisinde dahil olan insanlar da olur. Yoksa melekler kalkıp bir müşrik zina etmeyi terk etti diye Bir müşrik içki içmeyi terk etti diye ona dua etmezler Allah onu bağışlar diye. Niye? Allah müşriği bağışlamaz. Anlaşıldı mı buradaki gaye? Meleklerin dua ettiği kimseler bu gibi kimseler. Tevhid ehli olup Allah'tan tevhid üzere Allah'a iman eden, tevhid üzere Allah'a kulluk eden ama her insanda olabileceği gibi pislikten kalıntıların, cahiliyeden kalıntıların ki Ebu Zer'de sende cahiliye var demişti Allah Resulü. Ne kadar büyük bir sahabe de olsa... Tek başına dirilecek. İsa ile benim aramda tek bir ümmet olarak olunacak diyor Allah Resulü Ebu Zer için. Öyle büyük bir sahabedir. Ama buna rağmen Allah Resulü ona ne demiştir? Sende cahiliyeden kalıntılar var hala Ebu Zer. O yüzden insan temizlenmeyi istemek zorundadır ölene kadar. Temizlenmek için gayret etmek zorundadır. Temizlenmek için nasiheti işitmeli, kulak vermeli. Ona kulak kabartıp halini düzeltmek, ıslah etmek gibi bir çabanın içerisinde her zaman ama her zaman ölene kadar var olmak zorundadır ki bu ayetlerde vasfedilen o övülmüş insanlar kategorisine içerisine girebilsin kardeşlerim. فَمَنْ كَانِ مِنْهُ مِنَ الْقَوْلِ مِثْلُ هَذَا بِإِخْلَاسِ وَاِجْتِهَادٍ وَنِيَتٍ صَادِقَةٍ وَتَوْبَةٍ صَحِيْهَةٍ وَغُفِرَ ذُّنُوبَهُ İnşa'Allah Kim diyor bu sözler üzere olursa işte gerek Fatiha bittikten sonra amin demekte gerek Semihallahü lümen hamide dedikten sonra Rabb gerek namaz kılarken gerek bütün salih amellerinde dua ve zikirlerinde insan ihlas üzere salih bir niyetle temiz bir niyetle ve temiz bir kalple e, mücadele eder o hal üzere olursa Allah inşallah diyor e, onun geçmiş günahlarını bağışlayacaktır. Wa misle hadil ahadis mushkilatul maani manasının hakkında müşkilat olan bu ve benzeri bütün hadislerde diyor. البعيده التأويل عن ما خارج لفظها واجب ردها الى الاصول المشتمع عليها وبالله التوفيق Bu tarz tevilin uzak manaları işaret ettiği ve tevilin yorumunun doğru bir şekilde algılanamayacağı hadisler nereye döndürülmelidir diyor lafzı üzerine bırakılıp herkesin ittifak edip icma ettiği asıllara döndürülmeleri diyor Tevfik ve başarı Allah'tandır diyor Burada güzel bir usulü de ne yapmıştır kardeşlerim ortaya koymuştur. Yani bazen naslar, bazen deliller daha doğrusu Kur'an ve sünnette var olan farklı manalara, farklı yorumlara, farklı tevhilleri işaret edebilirler. Dediğimiz gibi bu teviller eğer içerisinden çıkılamayacak farklı sonuçlara götürürse işte burada olduğu gibi. Yani diyeceğiz ki meleklerle hangi amel mutabık olursa insan bağışlanır. Fatiha'dan sonra amin demek mi? Yoksa e, semya Rabban e, şeyden rukuda kalktıktan sonra semya Allahümme Hamide dediğinde imam Rabbana ve la kalhamtu kısmında mı yoksa namaza başlarken mi namazın içinde mi yani buna benzer o kadar çok e, boyut var ki rivayetlerde gelen farklı e, yerler var her birinde bağışlanmaktan söz ediliyor o yüzden cem mümkün olmadığı için hepsi de sahih hadis olduğu için ne yapacağız zahir lafzu üzere bırakacağız. İttifak edilen icma edilmiş asla döndüreceğiz. Nedir o da icma edilen ası? İbadette, zikirde fazlalaştırmaya gücümüz yettiği kadar onun üzerinde müctehit, sağlam içtihat üzere olan, gayretli, çabalı olan insanlar olma, çabalamak gayret etmektir. Özeti inşallah. Şimdi yeni bir baba geçeceğiz. Muvatta'da İmam Malik yeni bir bab başlamış. Babul amel fil culusi fil salah. Burası önemli. Namazdayken oturuş şekli yani Resulullah aleyhissalatü vesselam namaz kılma şeklini zaten ilk başladığımız tabu salahın başından beri irdeliyoruz ve devam ediyoruz. Nereye geldik namazın son kısmı olan teşehhüt kısmına geldik. Nasıl oturacağız Resulullah nasıl oturmuştu biliyorsunuz hastalık durumları söz konusu insanların ayağı kırılabilir bacağı kırılabilir ameliyat olabilir ayakta duramayabilir yaralanabilir bir mücahit öyle mi? Yani bu fıkıhların her biri bize fazla fazla ömrümüz boyunca lazım olacaktır. Önemli bir mesele inşallah. Teala. İmam Mali'ye bir gün dediler sana basit bir ilmi bir soru soracağız. Malik öyle bir razaplandı ki diyor Şatibi yüzü kıpkırmızı oldu dedi. Hiçbir zaman ilmin hiçbir meselesine basit deme. O yüzden ilmin hiçbir meselesi basit olmaz. Kim ilmin kadrini kıymetini tazim ederse de Allah ona o şekilde rızıklandırır. O Allah ona o şekilde karşılık verir. Bu baktı o anlamda önemlidir kardeşler inşallah. Evet. Ali İbni Abdurrahman El-Muavi radiyallahu anh ta göre şöyle demiştir. Namaz kılarken çakıl taşlarıyla oynuyordu. Abdullah İbni Ömer beni bu helde gördü ve namazımı bitirince beni böyle yapmayı yasakladı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı gibi yap dedi. Ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yapardı deyince o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Namazda oturunca sağ elini sağ uyluğu üzerine koyar. Tüm parmaklarını yumuk, sadece şehadet parmağıyla işaret eder. Sol elini de sol uyluğu üzerine koyardı. İşte aynen böyle yapardı dedi. Evet kardeşler şimdi elinizde kitaplardaki matbu olan şeylerde hadisin rivayetin rivayet senedini getirirken Ali ibn Abdullah Al-Maavi'den rivayet etmiş. Ama hadisin e, orijinal muvatta aslında e, bir ravida var. Müslim İbni Ebi Meryem denen bir ravida var. Senette o eksik. Orada belki bilmiyorum Arapçasında var Türkçesine koymamışlar. Müslim İbni Ebi Meryem'den o da Ali İbni Abdullah el-Maavi'den naklediyor. Tabi burada her zaman olduğu gibi inşallah gene ravilerin kimler olduğunu tanıtmaya gayret edeceğiz. E, İbni Abdülber'in naklettiği kadarıyla inşallah. Müslim İbni Ebi Meryem diyor ki yani özür dilerim İbni Abdülber diyor ki Müslim İbni Ebi Meryem denen ravi Medine'lidir, sika bir ravidir. İmam Malik ve Süfyan İbni Uyeyne gibi hadiste otorite olan o dönemi fakihleri kendisini sika saymışlar. Kendisinden güvenilir olduğu için hadis nakletmişler. Hatta diyor Malik kendisini çok overdi. وَكَانَ مَالِكِ يَتْنِي عَلَيْهِ وَيَكُلْ كَانَ رَجُلًا صَالِحًا O salih bir adamdır derdi. Her zaman diyor. Ve kendisinden Muvatta'da 3 tane hadis nakletmiş ve bu hadislerin ravilerin noktasında e, bu, bu hadislerden bir tanesinde özellikle e, raviler ittifak etmişler ve hadis peygambere kadar kalkmış merfu kuvvetli hadislerden bir tanesi kardeşlerim. E, İbn Abdülber devam ediyor. Diyor ki Ali el Maavi denen kimse de diyor Muaviye'nin ailesine nispet edilen ensardan bir kimsedir diyor. Onun cerheden yani cerh Arapça cerahe yara demektir. Yani ceh ve tadil ilmi derdiği zaman, dendiği zaman yaralama ilmi demektir. Bu ne demektir? Yani o dönemin muhaddisleri oturur derdiler. Şu adam yalancıdır. Şu adamda biraz anlama problemi var. Şu adamda biraz vehim var. Yanlış anlıyor. İşte şu adamın hafızası zayıf. Bunlar hep yara getirmektir. Yani yaradan kastımız noksanlık getirmektir. O yüzden ceh ve tadil ilmi demişler. Tadilde adale. Adil olmaktan geliyor. Yani hem adamın yaraları olabilir hem de adam zalim olabilir mesela bidatçılardansa özellikle. Tabi hangi bidatçıysa haricilerin dışındaki bidatçıysa. Neden? Haricilere göre yalan söylemek küfür olduğu için kalkıp Allah'ın peygamberine yalan isnat etmezler diye haricilerden çok muhaddis hadis nakletmiştir. Çünkü onların inançları gereği peygambere yalan isnat etmek. Bırakın peygambere yalan isnat etmeyi insan insana konuşurken yalan söylese zaten. Haricilere göre kafir hükmünü alacağı için ehli hadis, muhaddisler haricilerden hadis nakletmiş. Ama kaderi mesela hadis getirmiş, işte mutezile bunlar genelde bidat ehli ahlaksız, bidat ehli yalancı, bidat ehli karakter gereği, ehli sünnete düşmanlıkları sebebiyle sürekli iftira topluluklar oldukları için bidat ehlinin hadisi noktasında ihtilaf vardır selef arasında. Muhaddislerin bir kısmına göre onlardan hadis nakledilir. Şartlarla beraber nedir o şart? Bidatını destekleyen bir hadis olmayacak. Yani nitekim buna benzer hadisler nakletmişler. Mesela kaderiler kendi bidatlarını ispat edecek uydurma bir hadis bulmuşlar. Hiç senet menet bakmadan hemen sahihtir deyip geçmişler mesela. Adamları ceh tadil yapmadan. Özet olarak kendisi muaveyinin soyundandır. Onu da ceh edecek yani yaralayacak, adaletsizliğini ortaya koyacak herhangi bir onun hakkında da nakil yoktur kardeşler. Tabi hadisin devamında ne diyor? Ben diyor, Beni diyor Abdullah İbni Ömer gördü. Muafir'in ailesinden olan bu şahsı kim görmüş? Sünnetle bilinen, sünneti iyi tanıyan, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine, aleyhissalatü ve sellem'in sünnetine sıkı sıkıya bağlı olan Abdullah İbni Ömer görmüş. Biliyorsunuz kendisi çocuktur, peygamberin dizinin dibinde büyümüştür. O yüzden sahaben üç tane fakihinden bir tanesidir. Yeryüzünde ilmin dağıldığı insanlardan bir tanesidir. Bu da Küçük yaştaki çocukların, fıtratı temiz olan, muvahhit olan kimselerin, çocuklarının, Allah'tan korkan ehli olan kimselerin yanında kaldıkları takdirde Allah'ın izniyle ümmete faydası olacak salih insanlar olabileceklerinin açık bir delilidir. Ama tabii o dönemde binlerce çocuk var. Hepsi alim mi olmuş? Yok. Çıkan kaç tane? Üç tane. Yani Şimdi bizim abilere bunu anlatınca herkes bekliyor kendi çocuğu alim olsun. Olmaz. Olmaz. Yani bir tane çıkar, iki tane, üç tane, dört tane o Allah'ın dilediğine, dilediği kadar takdir ettiği, verdiği bir e, şeydir, ikramdır, bağıştır. E, Allah Azze ve Celle'nin bir lütfudur. Netice itibariyle e, o dönemde Abdullah İbni de sünnette tanınan bir kimse. Ne yapıyor? Adamı namazdayken bazı çakıl taşlarıyla oynarken görüyor. Veya işte bu parmak çıtlatmak yani genel manada burada sadece bu adam e, bununla uğraşıyormuş ama Genel manada namazdayken namazın dışında bir şeylerle iştigal etmektir. Zaten bu bapta onu irdeleyecek şimdi inşallah. Namazdayken farklı şeylerle iştigal etmenin gördüğü anda Abdullah İbni Ömer o zaman ne yaptı? Beni diyor bundan nehyetti. Dedi ki Peygamber sallallahu senin yaptığı gibi yap. Ve o da dedi ki ne yaptı Peygamber aleyhissalatü vesselam? O da ona nasıl oturduğunu, parmaklarını nasıl koyduğunu izah etti uzun uzadıya. Şimdi İbn-i Abdülber diyor ki kardeşler bu hadiste diyor birçok fıkıh vardır. Bu fıkıhlardan bir tanesi namazla abes olan. Nedir abes? Boş iş. Boş iş. Namazla alakası olmayan gereksiz iş. Bunlarla uğraşmanın caiz olmadığını apaçık diyor ee, nehi vardır. Ve bu konu diyor ümmetin icma ettiği konulardan bir tanesidir diyor. İster bu çakıl taşlarıyla olsun ister başka şeylerle olsun... Hangi vecihten, hangi yönden, hangi çeşitten olursa olsun. Namazla alakası olmayan, namazın dışındaki bazı şeylerle uğraşmak, iştiral etmek namazı ifsad eder diyor İbni Abdülber. Efsada saleh. Namazı ne yapar? İfsad eder. Bakın şimdi burada önemli bir noktayı işaret edeceğim. Özellikle ve özellikle biz muatta şerhine başlarken uzun uzadıya bir mukaddime yaptık. Ya bir dersti ya iki ders, yanlış hatırlıyor olabilirim. Biz mukaddimede neden mesela İb İmam Malik Mursel Hadis'ten neyi kastetti? Mürsel Hadis'in çeşitleri nelerdir? Mürsel Hadis nasıl hüccet olur? Neden bu kadar açtık? Biliyorsunuz bazı tanımlar vardır. Bunlar alim ıstılahıdır. Alimler o ıstılahların içerisine manalar yüklemişlerdir. Alimler o ıstılahların içerisine manalar yüklemişlerdir. Mesela bu ıstılah gibi. Efsada salate. Namaz ne oldu? Fasit oldu. Şimdi ne anlayacağız buradan? Yani İbni Abdülben ne kastediyor buradan? Kitabın mukaddimesine bakacağız ki göreceğiz. Mesela Hambelilerden Mukni diye, El-Ekna diye, özür dilerim, bir mesela fıkıh kitabı var. Ona yazılan şerhler var. İbni Muflih'in gene Hanbeli mezhebinde telif ettiği güzel eserler var. Mesela ben İbni Muflih'in mukaddimesini okuduğumda ilmine, fıkhına hayran kalmıştım. Diyordu ki orada uzun uzadıya çok etkilemişten yani ilim okurken daha önce çünkü çok defa fıkıh kitabı okuduk ama bu tarz işaretler hiç görmemiştik. Yani bu da selefin ilmindeki bereketi gösteriyor. Mesela şimdi son dönemde özellikle riyakar çok çıktığı için adam alıyor, kopyala yapıştırla zaten teknoloji sağ olsun hemen 4 ciltlik, 5 ciltlik bir tane fıkıh kitabı yazıyor. Muhtasar, kısa, öz. Şöhret oluyor, milletle millete yayıyor. Zaten işin ticaret kısmı var. Bir de bizim cemaatin hocasıdır, adamıdır. Hemen kitap yayılıyor. Özellikle bunu mesela Suğdarbistan'dan destek alan yayın evleri kendi şeyhlarının kitaplarını basmakla özellikle yapıyorlar. Oysaki ilim selefin katında var. Yani ilmi bu adamlar ilk getirmediler ki. Yani sanki ilk namaz fıkhını İbn Baz mı yazdı veya İbn Hüseyin mi yazdı? Elbani mi yazdı? Hani günümüzdeki meşhurlar. Ya yani onlardan önce o kadar adam bu fıkhı yazmış ki niye sonrakilerin fıkhına gitmiş insanlar? Dediğim bu siyasi sebeplerden dolayı. Dediğimiz, zikrettiğimiz bu siyasi sebeplerden dolayı. Oysaki selef Sebepsiz hiçbir telif yapmamışlar. Mesela bir bakarsanız usulü tefsiri vardır. Şeyhülislam İbn Teymiye'nin mukaddimesinde der ki bana kardeşlerim sordular. Usulü tefsiri de ilim talebelerine ezberleyeceği bir eser yazar mısın? Ben de bunu yazdım. Mesela Hanbeli fıkhının kaynak kitaplarından Umdatul fıkhı vardır. Fıkhı kaymağı demektir. Fıkhın özüdür ve içinde var olan bütün hadisler Bukhari Müslim ittifak ettiği hadislerdir. Hanbeli fıkhını anlatan bir kitaptır ve Hanbeli fakihlerin hepsi üzerine şerh düşmüşler. Bir tanesi de Şeyh Huluslan İbn-i Teymiye Rahimeoğlu. Umde'ye şerh düşmüştür kendisi. El-Udde ismiyle. Bu El-Umde e, isimli kitapta da aynı şekilde İbn-i Kudam-ı Mukaddime'de diyor ki, kardeşlerim bana dediler ki ilim talebelerinin ezberleyebileceği fıkı Hanbeli fıkhını ezberleyebileceği bir kitap telif eden misin? Ben de diyor bu kitabı yazdım diyor. Yani sebepsiz hiçbir telifin varlığı gözlemlenemez. i̇bn Muflih de Fıkıh yazıyorken fıkıh kitabının uzun bir mukaddime yapmış ve uzun mukaddime de diyor ki Ey kardeşim eğer biz bu kitapta Efsada hazel amel dersek Yani bu amel ifsad oldu sen anlayacaksın ki o amel batıl oldu Yani iadesi gereklidir Ama dersek ki Nakasale amel Amel eksik olmuş olur e, O zaman anlayacaksın iade gerekmez Ama ecri azalmıştır Bir hata yapılmıştır Bu alimlerin ıstılahıdır O yüzden bazen e, fıkıh kitaplarını okurken yanlış algılamar, yanlış sonuçlar, yanlış içtihatlar çıkartılır. Derler ki işte faizle yapılan anlaşma fasittir der mesela. Şimdi adam okuyor, ha faizle anlaşma fasittir. Eee yani faiz var zaten günah kazandın ama amel batıl mı? E, Müslümanlar şartları üzerindir. Sen yanlış şeriatın yasakladığı faiz bir anlaşma yapmakla günah kazandın. Ama karşı tarafa faizle de olsa bir akit bağladın. Yani bir anlaşma, bir söz, bir ahit verdin. O ahdi yerine getirmek zorunda mısınız? Birçok alime göre getirmek zorundasınız. Faiz bile olsa. Niye? Akittir. El-müslimun ale şurutin Müslümanlar şartları üzerinedir. O şartı yerine getirmek zorundalar Müslümanlar. Özet itibariyle orada amel şey akit anlaşma fasit olmuştur derken neyi kastettiğini bilmemiz lazım. Bunun içinde o fakihin ıslahları yüklediği manayı bilmemiz lazım. O yüzden burada az veya çok işte namazda abesle iştigal etmek, namazı ifsad eder. İadesi mi gereklidir yoksa kemaliyetini mi götürür şimdi anlayacağız. Çünkü birazdan o konuda içtihatları nakledecek inşallah. Önemli olduğu için bu noktaya ne yaptım kardeşlerim? işaret ettim. Neden burada İbni Abdülberin şimdi... Hangi konuya bakacağız şimdi? Yani İbn Abdülber iade mi gerekli diyor? İfsad'tan kastı bu mu, değil mi? Diyor ki İbn Abdülber bize göre bize göre iade etmesi gerekmez. Hata etmiştir. Eğer diyor öyle olsaydı Abdullah İbn Ömer bu adama namazını iade etmesini söylerdi. Ve bu da çok kuvvetli bir istidlaldir. Zaten açık olan, zahir olan manadır kardeşlerim. Ama tabii şurada icma vardır. Namazda E, abesle iştigal etmek yani boş şeylerle iştigal edip bunlarla meşgul olmak nedir? Mekruhtur, yasaklanmıştır, kerahiyeti vardır, nehi vardır bu konuda. Gene diyor ki bu hadiste şunun delili vardır ki iki el namazda iken meşgul edilmez hiçbir şeyle. Namazdayken hiçbir şekilde meşgul edilmez. Özellikle Abdullah ibn Ömer adamın bakın dikkat edin. Adamın namazda taşlarla elleriyle veya elini çıtlatmak mesela. Şu çıt çıt ses geliyor ya parmakla. Bazıları yapar onun namazda. Zaten bu şeytanın tesbihidir diyor. Bundan da nehy olunmuş. Buna benzer hareketler var mesela. Bunu gördüğü anda getirdiği hadis hangisi? Peygamberin teşehhütte oturma şeklini anlatıyor. Niye? Peygamber saysam ellerini ne yapmış? Bir yere koymuş ve oradan hareket ettirmemiş. Orası da dizlerinin üzeri. Koymuş ve oradan hareket ettirmemiş. Hatta i̇bn Abdilber diyor ki Namazda diyor kıyamda iken sağ elin sol elin üzerine konması dahi elleri batılla, abesle iştigal ettirmemek içindir. Eğer diyor eller boşta kalırsa namaz nedir? as Arapça lugatında duadır bir manada. Yani dua etmektir. Zaten namazın içerisinde bakılırsa tahiyatta okuduğumuz dualar, rükuda ve secdede yaptığımız dualar öyle değil mi? Namaz duadır özeti itibariyle. Eğer diyor eller boş kalırsa namaz sırasında... O zaman diyor abesle iştigal başlar. Allah ve Resulü diyor namazda elleri bağlamayı emretmekle beraber ne yaptılar? Bizi abesle iştigalden aslında zaten nehyettiler. Kıyamdayken ellerin bağlanması, otururken ellerin konması, elleri hep abes, boş işlerle iştigalden uzak tutmak için diyor. Bu da onun istimbattaki, istidlaldeki zekasını naslara bakarkenki o derin bakış açısını ortaya koymaktadır. İnşallah şimdi diğer hadise geçelim. Diğer hadis bu bahsettiğim konuları tamamlayacak. Şerhiyle beraber inşallah. Muğire bin Hakim Radyalan'ta rivayete göre bizzat kendisi Abdullah ibn Ömer'i secde durumunda ayaklarının üstünü yere getirmiş durumda gördü ve sebebini sordu. O da namazda böyle oturmak sünnet değildir. Ben ayağımdan rahatsız olduğum için böyle oturuyorum dedi. Evet kardeşlerim. Burada da Babın başlığı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namazda nasıl oturuşu olduğu için gene onunla alakalı bir hadisi burada İmam Malik getirmiş. Gene hadisin rivayet zincirinde bizim şu anda yeni tanıyacağımız yabancı olan kimseler var. Öncelikle Sadaka İbni Yasar ismindeki ravi var. Kendisi Mekke ehlinin sakinlerinden, Mekke'de oturan kimselerden Aslı Aslen Ceziralı yani Arap Yarımadası'ndan aslı orası, aslı Arap yani Kendisi Sika bir ravi, emin olan bir ravi. Abdullah İbni Ömer'e talebelik yapmış, ondan hadis dinlemiş. Ve ondan rivayet edilen tabiinin Sikalarından birçoklarını rivayet ettiği birçok hadis var sahih derecesinde olan. Tabi İbni Abdülber Ahmet bin Hanbel'den, Abdullah'tan, oğlu Ahmet bin Hanbel'in oğlu Abdullah'tan şunu rivayet ediyor. ''Haddeteni Ebi'' ''Bana babam Ahmet bin Hanbel haber verdi ki'' ''Haddetene Süfyan'' ''Ona da Süfyan haber vermiş.'' Kale, kutli sadaka ibni yasar inna unesen yezumuna ennekum khavaric. Ben diyor sadaka ibni yasara dedim ki insanlardan bazıları sizi harici biliyorlar. Ne diyorsun bu قال, kuntu minhum. Dedi ki Nardan onlardan biriydim. Thumme Allah afani. son Allah bana afiyet verdi. Tövbe ettim haricilikten. Kale, sufyan. Sufyan dedi ki diyor. Ve min ehlil cesireti. Sufyan diyor o Cezire'nin ehlindendir yani yerlilerindendir Arap Yarımadası'nın. Kana <gülüyor> Abdullah ve Samutu Ebi Yakul Ahmet bin Hanbel'in oğlu Abdullah diyor ki babamı şöyle derken işittim. Sadakat İbn Yasar min'at-tiqat. Sadaka İbn Yasar denen bu şahs sıhhi rabilerdendir. güvenilir rabilerdendir. Şube de kendisinden hadis nakletmiştir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh özür dilerim. İbn Abdilber rahimeullah diyor ki Hadisin senedinde var olan diğer Mughir İbni Hakim denen kişi de o dönemin faziletli büyük kimselerinden, meşhur insanlarından bir tanesidir. Ömer İbni Abdülaziz onun faziletini birçok yerde zikretmiştir. Güveni sebebiyle, ona olan güveni ve ihtiramı sebebiyle de Ömer İbni Abdülaziz kendi hilafeti döneminde ona birçok görevde e, iş vermiştir. Birçok yeri ona teslim etmiştir. Öyle salih bir kimsedir. Diyor ki bu hadiste şunun delilleri vardır. Bu hadisten çıkartılan, hadisten istimbat edilen meselelerden biri şudur. Ee, namazda iken iki secde arasında veya e, secdeden iki secdeyi bitirip kalkıp oturduk. Yani kalktıktan sonra oturduğumuzda bu iki yerde namazdaki yani iki secde arası oturduğumuzda ve secdeleri bitirip kalkıp tahiyyata oturduğumuzda et-tahiyyatü okuduğumuz o oturuşta ayakları nasıl koyacağı noktasında bir işaret var o da ne? Ayakları arkaya yaymak burada hata mıdır? sünnet midir? Nasıl yapılır? bu konuda alimlerin ciddi bir ihtilafı var ama hadiste öncelikle şuna dikkat etmek gerek Abdullah İbn Ömer'i bu şekilde secde eder görünce Ne yapmış? Abdullah bin Ömer ayaklarının sırtı üzere oturmuş. Ayaklarının sırtı üzere oturmak ne demek? Köpek otururken arka ayaklarını açar ya. Yani ayağın üst kısmı, sırt kısmı yere oturuyor. İki ayağıyla. Yani bazı kardeşler de var mesela ayaklarını bükemiyorlar, kıramıyorlar. Onlar böyle biraz dik oturuyorlar değil mi? Onlar mesela bilir bunu. O ayakları böyle tutmaktır. İşte bu hata mıdır? Bu sünnet midir? Şimdi o ihtilafı getirecek inşallah. Burada Abdullah bin Ömer bunu yapmış. Adam bu sünnet midir diye sorunca gören diyor ki hayır ben diyor hastayım. Hasta olduğum için bunu yapıyorum. Bu Resulullah'ın sünnetinden değil aleyhissalatü vesselam. Evet. Burada alimler ihtilaf edip üç tane mezhebe ayrıldılar. Burada alimler ihtilaf ettiler. Üç tane mezhebe ayrıldı. Ama özet olarak ben şey söylemeyi unuttum. Onun için tekrar geri almıştım. Bu e, Abdullah İbni Ömer'in hastalığı sebebiyle bunu yapması şunu ortaya koyuyor. Şeriatın bütün teklifleri, bütün vacipleri nedir? Güç kuvvet oranındadır. Güç kuvvet oranında yapabildiğin, güç yetirebildiğin kadarını yaparsın. Üzerinden kimse ne değildir? Mükellef değildir. Eğer olmazsa olmaz olsaydı Abdullah İbni Ömer hasta dahi olsa yapmak zorunda kalacaktı. Bu da vaciplerin gücümüz miktarında bize teklif edildiğini gösterir. Meseleye dönünce ayakları bu şekilde arkaya açarak... Yani köpeklerin ayağını uzattığı gibi ayağının sırt kısmını yere koyup üzerine oturman hükmüne gelince alimler burada ne yaptılar kardeşler? Üç tane mezhebe ayrıldı. Şimdi üç mezhebi söyleyeceğiz, delillerini teker teker sayacağız ve bu konuda bu ihtilafta raci olan mezhebi ortaya koyup meseleyi bitireceğiz inşallah. İlk mezheb İmam Malik, Ebu Hanife, İmam Şafii ve onların ashabı olan, onların yolunu takip eden diğer fakihlerin hepsinin üzerinde olduğu yol. فَاِنَّهُمْ el الْاِقْعَىٰهِ Bir saleh. İka özellikle bu son dönemde bazı hadis şerhleri, Nevevi'nin Müslim şerhi, İmam İbn Hacer, el Askalani'nin Bukhara'ya yaptığı şerhler Türkçe çevrildiği için İka oturuşu diye bir şey görebilirsiniz. Bu İka denen şey köpeğin ayaklarını arka tarafa az önce söylediğim gibi sırtlarını çevirip onlar üzerine oturmasıdır. Hatta bazı kardeşler bunu bana daha önce sormuşlardı. Böyle bir... Sünnet varmış. Doğru mu, sünnet mi, yapalım mı, yapmayalım mı diye. Daha önce kardeşler bahsetmiştiler. Dediğim gibi ik'a dendiği zaman ik'a oturuşu, Türkçe'ye böyle tercüme edilebilir, Kast edilen budur. Köpeğin ayağını açtı gibi oturmasıdır. Bunlar, ismini saydığım bu fakihlerin hepsi bunu mekruh saymışlar. Mekruhtur, kerihtir demişler. Ve aynı mezhebe Ahmet bin Hanbel, İsaq ibni Rahabeyh ve Ebu Ubeyde de bu mezhebe gitmişler. Ve Ebu Ubeyt demiş ki El-iqa culusul raclu Ala el-tiyeti Nasiben fegzeyhi Misli iqa el-kelbi vassabu İqa denen oturuş Bir adamın ayaklarını Dikip Şu ayaklarının üst kısmını Köpeklerin veya vahşi hayvanların Yaptığı gibi Sırt, sırt kısmının Zahir olan kısmının yere konmasıdır Diye tefsir etmiş Ve demiş ki Hadis ashabının tefsiri ise E aynı şekilde bu lügatta algılandığı gibidir demiş. Yani bu lügattaki tanımı aynı şekilde hadis ehli de ıstılahta bu şekilde arz etmişler. Burada bir, e, tabi bunlar bazı deliller getirmişler, rivayetler. Bunlar kerih görmekle beraber delil getirmişler. Nedir o deliller? Mesela bir tane hadis burada nakletmiş. Tirmizi'nin e, tahrici ettiği ama hadis zayıf senetli bir hadis. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya bu ne Peygamber sallallahu aleyhi sellem, Enes İbni Mali diyor ki, Kim de emin Enes İbn Malik hizmetçisi değil mi? Ailesi getirip bırakmıştı hizmet etsin diye çocuk yaşta. <gülüyor> ya bu neye? Ey evladجازın. Ey çocuk yani burada peygamberin şefkatinin hitap ederkenki hitabının güzelliğinin delili var. Edebinin güzelliği var. Ey evladcığım, ey oğulجازın. Ya bu neye ve iza seccete fe'amkin kaffeyke ve cebheteke min al-ard. Ey evladım secde ettiğin zaman ne yap? Kefek ve cebhetek Ellerini ve alnını ne yap? Yer yere temekkün ettir. Yani yere tam otuttur. Ve <gülüyor> la iq'al kelbi. Diyor ki sakın köpeğin ayaklarını arkaya açması gibi ayaklarını da açma. Bunlar bunların getirdiği bu bapta, bu ihtilafta ilk şeydir. Ve denilmiştir ki diyor köpeğin iq'ası. Köpeğin iq'ası yani ayaklarının sırt kısmını dayamasıdır diyorlar. Aynı şekilde Enes'ten başka bir hadis gelmiş. Enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem neha anil iqaa. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iqaa oturuşundan nehyetti. Hadisini getirmişler. Hadisi Beyhak'i tahiric etmiş. Senedinde bazı zayıflıklar var. Yine alimler bu konuda tanımlar, eleştiriler getirmişler kardeşler. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis nakletmişler. La teq'ine ala akabeyki fissalati. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabe ediyor ki namazdayken, namaz kılıyorken ayaklarını iqa oturuşu şeklinde yapma diye gene nehide bulunmuş. Gene sahih senetle Ebu Hureyre radıyallahu anhunun iqa denen bu oturuşu mekruh gördüğü de rivayet edilmiş. Tabi bu birinci mezhep, birinci mezhebi söyleyenler ve delilleri. İkinci mezhep, ikinci mezhebin delilleri gelecek şimdi. İkinci mezhep de şu. <gülüyor> namazda iqa oturuşu yapmakta bir beis yoktur. Yani bu kerihtir veya emredilmiştir değil. Yani bir beis yok. Yaparsan ecri var, yapmazsan da bir şey yok. Bunu Abdullah İbni Abbas'tan rivayet etmişler. Tavus'tan aynı şekilde rivayet edilmiş. İbn Ömer diyor Tavus. İbn Ömer İbni Abbas ve Abdullah İbni Zubeyr ik'a oturuşu yapardı diyor. Tavus İbni Abbas'ın talebesi. Gene şekilde Ağmaş'tan rivayet edilmiş. O da diyor ki ben diyor Abdullah İbni Abbas'ı namaz kılarken gördüm. Abdullah ibn Ömer'i ve Abdullah ibn Zübeyri namaz kılarken gördüm. İka oturuşu yapıyorlar deniyor. İka oturuşu yapıyorlar. Buna benzer seleften ata mücahit tavus zaten biliyorsunuz bu üçü de kimin talebesi? Abdullah ibn Abbas'ın talebesi. Yani zaten bir hocanın talebeleri bir mezhebi o hocadan naklediyorsa o hocanın mezhebi. Bunda ihtilaf yok. Zaten Abdullah ibn Abbas hem kendisi yapmış hem de üç tane talebesi ne yapmış? Kendisinden bunu Bu mezhebi nakletmişler. Gene Abdurrazzak musannefinde biliyorsunuz ilk yazılan musanneflerden bir tanesidir. En sağlam kaynaklardan gene bir tanesidir. Çok rivayetini Mamar'dan yapmıştır. Gene Mamar'dan Abdurrazzak rivayet getiriyor. O da Tavus'un oğlundan, o da babasından. Abdullah İbni Ömer'i, Abdullah İbni Zübeyir ve İbni Abbas'ı iki secde arasında ika oturuşu yaparken gördüğünü nakletmişler. İbni Abdülber diyor ki, Evet, buralarda diyor ikâ nakledilmiştir. Üç tane sahabe Abdullah ibn Zubeyr, Abdullah ibn Abbas ve Abdullah ibn Ömer'den. Ancak diyor ikâ'nın keyfiyeti nedir bunu bilmiyoruz diyor. Abdullah ibn Ömer'e gelince diyor zaten bu bapta rivayet edilen hadis Abdullah ibn Ömer ikâ yaptığı zaman yani ayaklarının sırtı üzerine oturduğu zaman adam onu gördüğünde diyor ki bu sünnet değildir. Bu sünnet değildir. Ben hastalığım sebebiyle bunu yapıyorum. Dolayısıyla Abdullah ibn Ömer'den böyle bir oturuşun sünnet olarak nakledilmesi zaten caiz olmaz. Niye? Abdullah ibn Ömer yapmış ama or gören öbür adam, öbür ravi bilmiyor ki o hastalığından yapmış. Bu ravi biliyor, konuşmuş ondan. Ama öteki adam bilmiyor. Zaten hadislerden çıkan ihtilafın sebebi böyle noktalardır. Yani aynı hadisten beş tane alim, beş tane mezhep çıkartıyor. Niye? E bir tanesi konuşmuş, bir tanesi görmüş, öyle zannetmiş Öyle zannetmiş zanlı üzere bir içtihatla bir hükümde bulunmuş ister istemez. Diyor ki İbn Abdülber bu sana yeter. Abdullah İbni Ömer'in bu rivayeti sana yeter. Abdullah İbni Ömer bunu hastalık sebebiyle yapmıştır. Gene diyor Abdullah İbni Zübeyir'in de diyor hastalık sebebiyle yaptığına dair özür sebebiyle yaptığına dair rivayetler vardır. O da mümkündür ki hastalığından yapmıştır. Geri bir tane sahabe kaldı özür dışında. O da Abdullah İbni Abbas'tır. Zaten üçüncü de ikâ oturuşunu yapmanın sünnet olduğunu söyleyenlerdir. O da diyor Abdullah İbni Abbas'tır zaten. Abdullah İbni Abbas'ın böyle yaptığı sahihtir diyor. Bu sabittir. Bununla alakalı rivayetleri getirmiş. Tavuz gene biliyorsunuz İbn Abbas'ın talebesi naklediyor. İbn Abbas'a biz dedik ki diyor ikâ oturuşu secdedeyken nedir hükmü? Dedi ki hiye sünnet. o peygamberin sünnetidir. Gene diyor ee dedi ki diyor biz dedik ki tavus söylüyor İbn Abbas hakkında İnne lenarahu cezar raculi biz dedik ki bunu erkeğe yani bir adama cefa görüyoruz. Yani bir adam böyle oturduğunda eza görüyor, cefa çekiyor bundan. Gale İbn Abbas huva sünnetü O senin peygamberinin sünnetidir dedi diyor. Abdullah İbn Abbas Ebu Davud sünnelerinde de bu hadisi ne yapmış kardeşlerim. Tahriç etmiş. İbn-i Abdülber tabi bu mezhepleri her birini getirdikten sonra özet olarak şu güzel kelimeleri söylüyor. Diyor ki, ika oturuşuyla alakalı Ebu diyor naklettiği tevil diyor, e, yani ihtimal, hadisleri birbirine hamletmek, taşımak, cem etmek, bu ihtilaftan bizi çıkartacak ve evli olan hamillerden, yani tefsirlerden, tevillerden bir tanesidir diyor. Çünkü Ebu Ubeyde göre diyor, İka oturuşu aslen kimseye caiz değildir. Namazda özür dışında zaten Abdullah İbni Ömer hadisi de bunu diyor. Yerine getirmiştir. Abdullah İbni Abbas'ın buradaki ona namazına gelince yani bu muhalefetine gelince bu diyor sahabenin arasında var olan ihtilaflardan bir tanesidir. Birçok ihtilaf gibi. Bu sahabe arasında var olan ihtilaflardan bir tanesidir. Birçok ihtilaf gibi. Biliyorsunuz Ayşe Radiyallahu Anhayla İbn Abbas arasında ne ihtilafı var? Resulullah Rabbini Miraç gecesi gördü mü görmedi mi? Yani hiçbir engel olmadı. E biri gördü diyor, biri görmedi diyor. Biri peygamberin Hanım'ı, biri yeğeni. Öyle mi? Yani mümkündür ki bir tanesine gördüğünü söylemiş, bir tanesine konuşmamış. O konuşmadı da ne zannetmiş? Görmedi zannetmiş. Anlatabildim ne demek istediğimi? Allah en doğrusunu bilendir bu konuda diyor. Bir asıl koymak mümkün değildir. E, kimin yanında hangi sabitse onun amel eder Allah diyor bunun en doğrusunu bilendir. Biz de İbn-i İbn dediğini diyoruz. Yani kardeşlerden dileyen bu sünnetle amel edebilirler. Dileyen bu, bunu sünnet görmeyip, mekruh görüp bundan sakınabilirler. Allah bu konudaki hak olan mezhebi en iyi bilecek olandır. Muteber ihtilaflardan biridir. Burada kalacağız inşallah. Haftaya kaldığımız hadisten inşallah devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden. Bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. وَاخِي دَوَانِنِ الْحَمْدُ hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu wa bihamnik. ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik